550. konu, Hazreti Peygamber'in Hayber göründüğü zaman yaptığı dua, Resulullah ile beraber Hayber'e çıktık, Hayber'in yakınına vardık ve Hayber bize göründü, Hazreti Peygamber halka, durunuz, dedi ve halk durdu, ve Hazreti Peygamber şöyle dua etti, ey yedi göğün ve onların gölgelediği her şeyin Rabbi, ey yerin ve yerin taşıdığı her cismin Rabbi, Şeytanların ve şeytanların saptırdığının Rabbi, rüzgarın ve rüzgarın sağa sola serptiğinin Rabbi, biz senden bu beldenin ve içindekilerin hayrını diliyoruz, bu beldenin şerrinden, ehlinin şerrinden, içerisindekilerin şerrinden sana sığınıyoruz, diye dua ettikten sonra, haydi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ilerleyin, dedi.